Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Dikkatlif insanları Filiz'e gün ayda 8.27 oldu saatimiz bu güzel salı sabahında Eğer etrafa bakıyorsunuz Gök yüzüne bakmadıysanız hala bugünün güzelliğini fark etmemişsinizdir. Bir şöyle pencereden başınızı uzatın. Sokaktaysanız aradaki Bakayım. havaya bakın. Masmavi Bakayım. bir gökyüzünün altında yaşamının coşkusuyla başlayacaksınız yeni güne. Hepiniz hoş geldiniz modern sabahlara. Saat ona kadar beraberiz Oktay Demirci stüdyomuzda hoş geldiniz Zafan. Hoş bulduk, günaydın. Ee, bakıyorum da gerçekten e, bugün hava pırıl. Pırıl ya. Pırıl Hatta yani, yani insan biraz daha, olduğumuzu hatırlattık. Biraz yakın. daha bu kelimeyi pekiştirelim. Pırıl pırıl. Yani gerçekten şahane bir hava var. Kaç derece olacakmış bugün hava sıcaklığı? Bugün 17 derece diyorlar ama 17 dereceden çok daha güzel şeyler hissettiren bir mavilik var gökyüzünde. Hiç ondan bahsetmiyorlar. Yani onu da Gökyüzünün bilmiyorum. Gökyüzünün maviliğini hava durumunda vermiyorlar. Ona biz kendimiz bakıp karar vermemiz gerekiyor. Gökyüzü ne kadar ise o kadar iyi mi oluyor? E tabii canım ben şeyi hissettim sence, resmen. Sence öyle mi diyorsun? Sanki beni böyle bir poşette taşımışlar. Haftalardır. Hı hı. İlk defa poşetten çıkarmışlar böyle. Gerçekten yerden... Poşet siyah poşet mi? Siyah poşet değil de böyle... E, Yoksa market grinsi. poşeti mi? Kese Grim. kağıdı hatta, kese kağıdı. E, kese kağıdıysa iyi canım, kese kağıdında bir problem yok. Ama siyah poşetse... Hı. Siyah poşet kanserojen. Ta... Bir de altı delinen poşetler var ya, marketler böyle şey... Bir daha kullanmasınlar ya? diye yapıyor Bir daha kullanmasınlar diye işte insanlar... Recycle olsun diye. Dönüşüm yani. Ha. O yüzden diye tahmin ediyorum ben. Yoksa ne de? Ya da ucuz diye yapıyor olabilirler. Ya da böyle toplu toplu almasınlar diye mi yapıyorlar? Torbalar delik zaten. Sen hiç markette şey yaptın mı? Böyle eşyalarını torbalara doldururken bir diğer torbaya da torbaları doldurdun mu? <gülüyor> Vallahi ne yalan söyleyeyim? Benim yaptım. <gülüyor> bir kere yapmıştım. <gülüyor> evet. Bir değil iki değil benim yani. yani evet, bir en son hayatında yapmadım ama yaptığımı hatırlıyorum o şeyler. Çünkü deliniyor. Deliniyordu. Hayır. Torba torbası yapıyordum bir de. Evde lazım olur diye. Bedava değil mi kardeşim diye de kendimi hazırlamıştım. Ha, sen öyle delinmeden önce yani. Tabii canım. Patlamadan önce yapıyorsun. Evde lazım olur torbası yani. Alıyorsun. Benim gibi yapanlar yüzünden evde de işinize yaramasın Allah'ın cezaları diye deldiler diye düşünüyorum. Best torba teknolojisini hayatında çok güzel uygulayanlar var. Ben aldım o best torbayı daha. Bundan... Uygulayabildin mi? Önemli olan uygulamak. 6-7 yıl önce. Bir markete girdiğinde bez torba tamam dedim ben bundan sonra bez torba ile çevrenin en güzel savunucusu olacağım diye onu da bagaja attım. Çünkü sonuçta hep alışverişe arabayla gidiyoruz ve o bagajdan atıldı. Atılır abi işte. Yani hiç kullanılmadan atıldı ama sonuçta tabii dönüşümlü bir şey olduğunda hiçbir sıkıntı yok. Valla o bez torbayı öyle kullananlara çok üzülüyorum ama yani sık sık alışveriş yapmak lazım bez torbada Bizim Doğru. öyle bir durumumuz yok. O bez torba doluncaya kadar alışverişini yapacaksın. Ondan sonra o bitince tekrar yapacaksın yani daha doğrusu bitmeden ertesi gün tekrar alışveriş yapacaksın. Aslında ben ona geçebilir mi ya? Geçebilirsin de beş torbayı nerede tutacaksın? Sana uygun bir şey değil. Bak ben portmanton kenarını asacaksın. Hangi portmantonun? Evdeki. <gülüyor> Evdeki portmantonun mu? Evdekinin evet. Abi sen evden markete gidiyorsan zaten kullan onu da. Mesela evden başka Benim bir şey istiyorsun da en önemli avantajım evden markete gidebilmek. <gülüyor> Sonra başka bir şey için çıkıyorsun mesela dükkandan giderken dönerken kullanacaksın. Evet. Ne yapacaksın? Yine en mantıklısı İçine ben size söyleyeyim. giyersin. giyersin? File oluyor ya zaten onlar. Ya yani torbayı bilmiyorum ama file alırsan o zaten erotik bir şeyi var. Bacağını mı Pavası geçireceksin var. fileden? Dö vücuduna geçir. Esprili arkadaşımız da stüdyomuza geldi. <gülüyor> Esprili ve ağzında bir şey olan arkadaşımız ne, desek neyle, daha aile. Ne getirdin radyoya? Çünkü mutfakta hiçbir şey yok diyecek. Valla ben girişte yiyecek bir şey gördüm. Hatıverdim <gülüyor> ağzıma. Girişte mi? Kedi maması olsa gerek. Böyle sen aldıktan sonra böyle kapandı mı? Böyle tel bir şey kapandı <gülüyor> mı Fahir? Beynir tipi bir şey mi <gülüyor> gördü? <gülüyor> o, oysa o bizim için konmamış olabilir. Valla tahmin ediyorum kedi maması. Ay Fahir bir bitir ağzındaki kim ya zaten şiş şiş. şiş gözler diye geldin. Allah Allah şiş Oğazında gözler. Ağzında şey, Keyfimizden herhalde sizin için Valla dün keyfimiz çok kaçıktı Onu söyleyeyim ee, çok, Benim de çok kaçıktı bir, yan, bir yanım mutluydu bir yanım bozuktu benim yani Oscar törenlerini izlediğim zaman Benim de bir dün yanım mutluydu bir yanım bozuktu ama başka sebepten <gülüyor> Hepsini anlatmıyoruz değil mi yayında <gülüyor> <gülüyor> Yok anlatma Valla pazar günü izlemedim diye hafif bir burukluk vardı bende Yani canlı canlı izlemedim Uykuya yenik düştüm. Taktik hata yaptım bu Yok, sene Oscar'dı diye. diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ama o buruk acı oldu sana. Ne acı olabilir? Ka e tatlı acı. Tatlı acı değil. Acı tatlı. E acı tatlı. E acılı <gülüyor> tavuk kanatları. <gülüyor> Ekşi acılı, ekşili sos, acılı e Acılı ekşili. Hayır. E, hayır. Atan. Hayır. Ben ne Arabiyat'a? Hayır. Ben ne ama spagetti. Ben ne <gülüyor> diyecekti ama. Hayır, hayır. Buruk acı gitti tamamen acıya döndü dün akşam izlediğimde bir bir taraftan iyi ki iyi ki izlememişsiniz e, izlememişsiniz oldum çünkü dün de izleyemedim zaten ben bu kadar. Dün de iyi sıkı, ki izlim. sıkıcı. Ben çok sıkıcı bir törendi yani. Evet sevgi İnce ben de dün eve döndüm. Kardeşim şey dedi ne yaptınız konuştunuz mu Oscar'ları? Yok izlemediğimizden konuşma. Siz ne biçim radyocusunuz? Pazar gecesi olmuş pazartesi sabahı ne konuşacaksınız? Başka en önemli olay falan. E ya izlemedik falan filan dedim. İzleyelim de sonrasında yorumunu yapalım dedim. Ona bir saat laf anlattım. İyi yapmışsın ya. yani. Senin <gülüyor> olayın daha değişikmiş <gülüyor> yani. Dün de oturduk izlemeye kalktık. <gülüyor> Hakikaten böyle bir birbirimize baka baka ben bir şey dedim. Sevdin mi adamı dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim. Hangi adamı? Sunucu mu? Ha. Evet hakikaten Aa, sevilecek de bir adam değilmiş. Evet yani. dünyanın en sempatik, ha. sempatik bir adam değil. Havalı bir adam bir şey böyle bir şey ama o... Böyle... Sahne dışında görüp tanıp sevmiş olan arkadaşları dostları vardır. Belki bizim de karşımızda. Yani, e, Espiri anlayışını biliyoruz, komedisini biliyoruz tamam güzel de. Güzeldir ha. evet. Ses tonu çok güzel bir Sunucu verelim. olarak... Sunucu olarak adam. Sunucu olarak değilmiş. maalesef. Ses tonu şahane olmasına rağmen lütfen set. Sevgili set diye... Neden Ricky Gervais yaptırmıyorlar bu işi diye de? O da yapılan işin çok önüne geçiyor. Bence mesele o. Yani Oscar'lardan sonra... Ne kadar sonra... önüne geçebilir ya? Adam sadece Bayağı... sunarken var. Ondan sonra... Sundu. Ondan sonra yine gelecek. Sam ölerecek. Şuna, şey. Emilerden sonra. Redcliffe gelip sunumlarını yapacaklar. Yani. İki sene Emilerden sonra. Hı hı. Ne hı hı. o fil? Ne bu dizi aldığı ödülü, ne şu aldığı ödülü falan. Sırf iki cerveş. Ama Emiler zaten öyledir. Öyledir ya. İşte, Oscar Oscarda da Oscar öyle. Oscarlar mı? Argum vargo falan derken orada iki Gervais yok, yok. Ona laf soktu buna. Bence ondan korkuyorlar. Çekiniyorlar. Çekinmiyor biraz rahat olun. Ne, ya, çekine yapalım. çekine ne güzel işte. Rahat Şimdi rahat ne konuş? Çünkü Canım Oscar'ları sevirdiler, Erevizyon. Ya. ya vallahi Erevizyon'a dönderdiler. Bence o yani Oscar'ları sunabilecek tek kişi var. Yani onun tarzını belli etti. Ben tam desteğimi veriyorum. Billy Crystal. Meltem Jumbo. Çünkü Peace on Earth, Peace... Nasıl demişti? Peace at home, Peace evet, at Earth. Evet. Yalnız yani, Meltem Jumbo. Yani, Jumbo e... değil lan Jumbo. <gülüyor> İngilizler öyle Jumbo. <gülüyor> <A> Jumbo. <gülüyor> Ee, şeyi sunar. Altın küreyi sunar. Bence Oscar'larla zirveden girmesi lazım. Çünkü İngilizce onda. Evet. Tarz onda. Daha önce Erovizyon tecrübesi de var. Hatırlarsanız Türkiye'deki Erovizyonları sunarken voo la diye söze başlamıştı. Zaten Meltem Cumbula Oscar'ın habercisi derler. <gülüyor> onu hiç yerde duymamış olabilirsiniz ama <gülüyor> öyle derler. Ben öyle dendiğini duydum bir kere. Aile arasında. Baktım kimse yoktu meğer Meltem Cumbula diyorlarmış onu. Yine Cumbull dedik. Ee, Valla öyle Meltem Hanım hazırlansın diyoruz Sadece ama e, şeyden değil Benefrek ne yavanlık yapmış ya Yavanlık mı yapmış Yavanlık yok, mı ya yap yavanlık. Ha, yavanlık yapmış Yavanlık ya, dedi onu? Yavanlık yapmamıştır artık kaçıncı töreni ya Bu yani bir sürü ödül aldı Birçok bir, bir kez sahneye çıktı ödül ha. konuşması yaptı Hazırlıklı çıkmıştır bu sefer Gitti kuru kırı, mi? Kırı, yani, kırı demeyelim Hanzo, Yok yok öyle demeyelim de Saçma sapan bir konuşmalar yapmış falan Öyle bir şey var mı bas ya ne ne bir konuşma ne oldu bir şey ne oldu film şey diye bir konuşma ya <gülüyor> Michelle Obama Michelle Obama'nın çıkması da çok güzel. Aa, çok, <gülüyor> çok hoş oldu Allah bu da. Ya, Michelle Obama'nın ne işi var Oscar'da ya? Nasıl ya? Sen koskoca first lady nasılsın? Ne sen... işi var Michelle Obama'nın Oscar'da? Abi? Nerede olacak? Yardım törenine mi olacak sürekli Oktay? Onun da ihtiyaçları var ya. O kadın da bir nefes almaya ihtiyacı var. Sürekli kampanyalar seçimi biter. Orada oraya seyahatler. Zaten kocasını göremiyor. Bir kere canı Oscar'ı canlı seyretmek de çok mu? Ya gitsin en önden seyretsin canım ona bir şey Törene gitsin o zaman evde niye duruyor? Ya evde mi seyretmiş? Evet. Ya ben de törene gitti zannettim Ona da pes Hayır. yani o kadına da Ben söyleyecek laf bulamıyorum 10 tane davetiye istemiş vermişler <gülüyor> Gitmemiş helal olsun Sağa sola dağıtmış ondan sonra itikopluğu toplanıyor Şeyler olsun. yoktu Onun da etkisi olabilir Angelina Jolie ile Brad Pitt Aa, Aa, Gitmedi mi onlar? Yoktu onlar yoktu Sebep? ne bileyim herhalde. Sen biz... filmde oynamadık demiş. Nasıl oynamadılar ya? Hiç mi oynamadık? konuşma bu kadar çirkin mi? Tabii ben <gülüyor> rol yapıyorum ya demiş. Kafasını Kusmuştu sallamış sonra. oradan. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya hakikaten öyle... Michelle Obama'nın ödül vermesi kadar yavan bir şey. Çok yavan bir şey söylüyorum size. Yani ben daha garip bir şey görmedim ya. Ve ödül de... vermek üzere Öyle dediği sahneye mi davet ediyorsunuz? Hayır sarf getiriyorlar. Ne, ne şeyi var yani bir şey olmamın ne alakası var? Aynısı Türkiye'de olduğunu için Film ödüllerinde başbakan şey eşi, cumhurbaşkanının eşi çıkıyor. Ödü... Ne alakası var yani? Ama hani tüm... böyle eski oyuncu olsa falan. Mesela şeyi biraz anlarım. Carla Bruni. Hani e filmde oynuyor cumhurbaşkanının eşi falan filan diye. Hani çıksın ödül versin. Gene biraz zorlama da öbür türlüler belki canı istemişti veya şey diyebilir. Sayın Michel Obama da bu akşam bizi izliyor değil mi Michel Hanım hemen orada görüntü. Bak ek tamam. Michel Obama Beyaz Saray'dan canlı bağlantı ile işte bağlandı salona ve konuştu ödül açıkladı daha doğrusu ve arkasından bir sürü Beyaz Saray görevlisi. Yazık değil mi bu adamlara ya? Onların da aileleri yok. Mesai Bunların mesai bittikten sonra bunlar git yani gideceksen kendin git. Neyse yapıyorsun sen mi Beyaz Saray'dan? Gecenin bir saati bütün gizli servise telefon. Takımları giyin, kulaklıkları takın. Bin otobüsüne Se, Washington'da yaşam alanında... alanında buluşuyoruz. Ne oldu? Kameralar geliyor. Allah Allah bu saatte ne kamerası? Hanımefendi Oscar'lara bağlanacak. Hayda çoluğunu çocuğunu bırak sen o saatte git. Bize iki saat önce gidiyorlar bütün ben... kameramanların üstünü arar. Washington şeyler... çıkarken de üstlerini arıyorlar. Aramışlar mı? Oradan abi. bir şey arakladın mı falan filan diye. Ne yapsalar sonuçta? Bindirsin dersin Barack Obama eşini otobüse <gülüyor> Washington'dan. E iz gitsin Los Angeles kaç saat? Los buçuk, biraz uzun. Biraz uzun gelsin otobüse. Yedi, yedi buçuk saat. Bilsin gitsin. Oradan alırlar onu zaten. <gülüyor> Los Angeles. Arayacak ben. oradan bir ya, arkadaşım. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum yani. Michel Bu kadar zor mu ya? 11-11.5 gibi gardan <gülüyor> al. Zaten onda 11.5 ise adam mesela gidecek 11'i 5 geçe. Çünkü 25 dakika zaten ücretsiz park. Gecenin en büyük sürprizi Michel Obama Bir tacım neler kaçırıyorsun ben evet, 25 dakika olduğunu. ücretsiz park. <gülüyor> adam bunları seviyor. Gecenin en büyük sürprizinin Michel Obama olduğu bir Oscar töreninden ne beklenir ya? Öyle Bak, söyleniyor Gece'nin en büyük sürprizi diye. Aslında gece'nin en büyük sürprizi bence Meltem Cumbula sundurtmaları <gülüyor> Michel obama senin sinirlerini bozmuyor ama Nikolajin ödüllerini de sundu. Ya Nikolajin ödüllerini. Bence o kadın onu sunu... istiyor. Nikolajin ödüllerini mu? gidiyor oluyor. Oraya... İstiyor işte. Ona Adam... ben zaten gıcık oluyorum. Kendi istiyor diye. İstiyorum demiş. Herkes ya ne istiyor. Dayanamıyorum istiyorum demiş. Ben de tek O da o. istiyor. O... Barak ödül Allah var mı Allah. diye kalkıyor sabah ya? Ben Eflik'i ilk... yapma diyorum. Ya şey. evdeki evet, tuzlu biberlik bile Oscar heykelci şeklinde olur mu arkadaş? Yani şeye, e, kocasına bile yani etmediği şey yok ya. Bari, bari adım, ma madem şey Mişel Obama'ya sunduracak. Bro, o <gülüyor> tam anlamıyla protokol törünü neyi yaptılar. Neyi sundur? Neyi verdirdi kadın? En iyi neye... filmi bile en son çıkıyor. İşte ben de çıktım diye. O zaman bari Oscar heykelci değil plaket versin. Bari şey bir şey yapsaydı. Mesela orada bir şey seyrediyor olsaydı da falan... ...Mişel Hanım ne seyrediyorsunuz? Ya işte... <gülüyor> bak, bak adam televizyoncu gözüyle bakıyor. <gülüyor> en, iyi, en iyi filmi seyrediyorum falan diye. Hangi filmmiş? Aman göstermem. Aa, böyle göster, televizyon yandırıyor. Tabii böyle. yandırıyor. sesler göster. geliyor. Hangi film? Bir seneye Mişel Obamas'ın sunu Oscar Töreni de. Görün gününüzü. Siz daha böyle espriler şakalar ya, yapmaya devam ama aman çok da... Hayır sunarsa herkesten değil sunar. Ben Bence, sunmasına Mel bir şey demiyorum. Ondan bir tek daha iyi. Ödül vermesi bana ters ben, geldi. Meltem Cumbul o hariç herkes diyeyim ben. Onun tırnak izinde tekrar Meltem Cumbul hariç herkes. Evet. Evet. Bence Michelle Obama denenmesi lazım. Jennifer Lawrence düştü. Bundan önceki ödül töreninde de e, eteğine basılmıştı kendisinin. Ve, Ve e, nazar. Hala bilim adamları nazar diye bir şey yok diyor. Tuvaletin eteğine basıp düşmüştü. Kendi e, tuvaletinin eteğine yani kendi kendine basarak Evet genç oyuncu e, bilmem ah. ne ödül töreninde. E, ondan sonra bu sefer de e, yere kapaklandı düştü. merdivenlerde düştü. Ah, e, o kızın başına gelmedi. Seneye daha. kotla gidecek herhalde. Alcan'ın bir kot. Hep güzel bir şey, bir şey geliyor. En güzel diyorum kotu var mı? Çünkü onun yüzü diye biliyorum bence. Evvah En güzel adam ne Taşlı. Var mı? Tabii, adam, kaşlı kodu diyor? Senin dediğin adam? Karşılık kotu vermiyorum tabi. Ver, e, ben de söylüyorum. Ben diyor. ne yapayım? E, diyor de, tabii bütün hep kotçu diyor ya. İlk kotla başladı. Mavisi. Buz mavi. Buz kotu o getirdi. Tabi. İzmir'e mi? Tabii. <gülüyor> o zaman çok paracıklar kazandı. Doğru. Vallahi oktay o bütün. O zaman tamam ya. kotta çıkar o zaman. Bir sorun yok. Kodmont da takım üstüne takım. Sıcaksa çıkarır onu mesela. Hoş bir straplez olabilir içinde. Bence de yakışır. Topuklu ayakkabılar. Veya paçalarısı var mesela. Gene bol paça giyer. Bol değil de dar paça. Dar paça mı giyer? Dar paça. Dar paça tabii. Ama Dior daha iyi bilir tabii ki. Oktay. Başka başka bir şey yok. ödülleri de Başka bir şey yok. Herkes şimdi bugün gazetelerde okuyordur da... ...hakkını bulan ödüller. Mesela işte... Django. Django. Unchained'deki esas adamımız herkesin hmm. e, böyle yardımcı izlediği erkek, yardımcı, yardımcı erkekle iki defa aday oldu ikisinde de ödül aldı ben balls. bu adamlara şey oluyorum ya çok net adam işte üzülüyorum biraz çünkü Yok canım. algıları değişiyor orada 20 sene aday olup da hiç alamamış adam varken aday olunca hemen yapıyorsun abi diye konuşuyordur bu iki sene önce aldı değil mi o Ingill Ornus Bustos aynı de. yönetmen aynı yönetmen aynı e, tip Quentin Tarantino'da Film. bir dahaki sefere nasıl arayacağı belli bir Oscar'ı daha alalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi ya vallahi laf oluyor falan. Yok yok gel bir Oscar alalım. Hakikaten e, güzel aldı. Daniel Delewis de öyle. Daniel Delewis da, da. zaten şey miydi ya? Yani çok iyi bir Zeynep Ya Bırakın an, arkadaşlar diye mi gidip aldı? falan e, herhalde öyle oldu. öyle aldı ama bir utangaçlık vardı Daniel ben O, o, o şeydi. Ikna bir böyle bir mahçupluk var. Böyle bir şey. E, şey geldiğinde teklifi geldiğinde ya ben ya yapmayın Artık vallahi şey yapmayın falan diyor. O Oscar kadar verecekler abi yer yok. Hanım kızı ev dediğimiz. Daniel de evli. başta ona A evli evli Arthur Miller'ın kızıyla evli. Aa Arthur Miller'ın kızı. A Arthur Miller kızı. Hmm. tabii. Hatta ben şey diye bir şey hatırlıyorum. Bir önceki ilişkisine bu hanımefendi için Faxla bitirdi diye hatırlıyorum. Bizim evde uzun uzun konuşulmuştu bu. Faxla mı bitirmişti? Aynısını Meltem Cumbul Burak Kut da yapmıştı hatırlarsanız. Onlar da mı faxla bitirdiler? Basına şey fax çekmişlerdi. Evet, basın bize de fax gelmişti Oktay. O zaman falda radyo diye bile, gelmiş. bile fax gelmişti. Nasıl sağlam bir basın danışmanları varsa. Peki. Daniel Day-Lewis 3 tane Oscar olan başka adam var mı? 3 tane Oscar'ı olan... Çok adam var. ...Bartıp vardır. Bir herhalde. sürü adam var. Yani Alba yönetmenler Çin. falan Al vardır da. Hayır oyuncu olarak. Abacı mı dedi? Al Pacino Al Pacino onların vardır. Yok, ya. Al Pacino'nun da iki olabilir o kadar ya. ya. Vardır ya 3 Oscar'ı olan. Yaz 3 Oscar'lılar diye yaz. 3 ee, Oscar'lı adam. 3 Oscar'lı adam Onu ne olabilir? falan Onu var. bir araştıralım şimdi şey yapmayalım. Bir 9 yaşındaki kızcağızımız vardı. <Gülüyor> Ferda Anıl Yarkın var 3 isimli adam. Bir de Daniel Day-Lewis 3 <Gülüyor> <Üç> Oscar'lı adam. <gülüyor> Ne de kadar enteresan. Daniel Dayli'miz de öyle. Daniel Dayli'miz hem 3 isimli, isimli hem 3 uzgarlı yani. adam diye geçer. Çatla Ferda. E, Kuvan Zeynep Wells. İspi evet, zor söylenen. Oyuncu, 9 yaşındaki adayı e, en iyi kadın oyuncu da adaydı. Beast of the Southern Wild. Bu e, ismini tam söyleyemediğimiz <gülüyor> film ve ismini tam söyleyemediğimiz oyuncu. oyuncu. Ne Bu, oldu o? Açık işlerle ne, uğurlandı mı? Kızların mi? aday olması... Nasıl bir şey ya? Oscar'ı sempatik gösterelim. Bir espri Peki, olsun. Sempatik bir şey olsun. olmadı gibi geldi ya, bana. çok tatlı bir kızdı. Ben gördüm Ay, onu. Kız can tatlı da. E, bu da kız babası ya seviyor tabii çocukları. Kız kızcağız tatlı kızın tatlısılığında bir şey. Ne ona tuvalete gidecekti. Tuvalet giydirmişler. Bir alkışladım, tane makyaj alkışladım. yapmışlar. Alkışladım. Bir şey yapmışlar falan. İki tane espri bilmem ne konuşulacak laf olsun diye şey yaptılar. Ondan bilmiyorum sonra Heliberi geldi. Heliberi. Heliberi'nin o kıyafeti. Heliberi Halle... belki gene Batman'de oynatırlar diye mi geldi öyle bilmiyorum. El artık ağır abla oldu galiba. Öyle bir süzüle süzüle geliyor her tarafa. Adel geldi. Aaa Adel. Adel'in Adel de saçlarını şöyle bir. Sadece saçları mı Adel'in? Adel zaten saçlarının içinde Oscar heykelciyi getirmiş. Doğum kilolarını vermiş mi? Yok zaten... yani yine bildiğimiz Adel. Adel bildiğimiz Adel. O zaman Kıyafetiyle onu. beraber çok da şıktı hakikaten. Ama saçları iyi bir arkadaşı yok mu acaba bu saçlarını bir değiştirsen diye. Çenefri, oldu. Jennifer Aniston'u gördünüz mü? Gördük Evet. Ben hiçbir şey görmedim. Yıkanmadan geldiğini fark etmişsindir o zaman. Yağlı saçlı Jennifer. Uzun süredir yıkanmadığını herhalde fark etmişsindir. Bir zamanlar. Rol gereğidir belki. Saçıyla ortalığı yıkan Jennifer'ın yağlı kafa olarak anılmasına Vallahi. neden oldu bu Oscar'da. Annen kafam mı okuyor? <gülüyor> ya, Valla yağlı kafa fi ya. Film içindir film içindir. Film için yağlı kafa gezmesi gerekiyordur. Yoksa o kızı biliyoruz canım. Ya sen Oscar'larda bir yıka. Ya abicim ama ertesi gün çekim var. Oscar'a mı bakar doğru. sahne? Ertesi doğru. gün yağlı kafa sahnesi var. O zaman onu açıklasın var. abi. Evet abi. Ben böyle açıklasın. geldim. Yağlı kafa olarak geldim. Ben çünkü Çok yarın çekimim diyorum. var diye. Böyle kırmızı aldım mikrofonu uzattılar. Bir sattılar. şey soracağım ya. Brad Pitt, e, Angelina Jolie gelmedi dedin ya. Bunun arası limoni mi? Bir de şöyle bir şey duydum. Jennifer Aniston'la mı? E, yok hayır. Birbirleriyle mi? Ha Birbirleriyle. Niye? O... E, bir de Angelina Jolie'nin Brad Pitt'i aldattığı gibi bir ihbar var. Doğru mu? Evet. Teşekkürler. Öyle bir Aa, şey hiç duymadım onu. Öyle ben. bir şey var da o habere çıkıyor zaten ya. O onu öyle bir şey beklenti var. Döndür, hani haber. Millet mutlu olacak öyle bir şey olursa yani. Sabık bir gibi. aldatılma Abi, olursa. Beniciyle aldatıyormuş. Konuştum. <gülüyor> E tabi şey. kaç boğazlar evde. Tabii, adam Alışverişi bir kim yapıyor? Teneke teneke şey peyniri gördüğüm. Nelerde alışveriş merkezinde bir adam bu Angelin de Jolie'nin kafasını tutmuş çekiyor. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ay pardon diyorum peynir tenekesi zannettim kafanızı. Oradan bir hoş bir espriyle. Peynir Oradan, tenekesi var mıdır ya? Amerika'da? Peneke peynir var. var. Wisconsin'in teneke peynirleri. <gülüyor> tabi. Teneke neydi Ege? T tin. T tin. T tin t tin. T tin çiz. Tin cheese diye geçer. Tenik peynir <gülüyor> anlamında. White tin cheese öyle. Stacey <gülüyor> kibler kim bu? Stacey Aa, kibler. Sevgili Aa. Stacey. George Clooney'nin Clooney güreşçi sevgilisi diye geçer. Güreşçi mi? Güreşçi mi? E, tabi Amerikan güreşçisi ya bu. Aa iyiçe fanteziye mi var? <gülüyor> çok uzun süredir beraberler canım. Çeşit çeşit beraberler. beraberler çanak çanak çeşitli ilişki mi <gülüyor> oldu? Artık güreş tutmak <gülüyor> istiyorum mu <gülüyor> demiş. Tabi tabi. Adam çünkü bir yere kadar sevgi. Ölmek geleni yıkıyordum bugüne kadar. <gülüyor> Şimdi dişime göre birini buldum dedi ondan sonra böyle sağlı sollu pozisyonlarda şey vermiş poz vermiş kendisi ondan sonra başka şöyle kim var bakayım Charlie Sterling Charlie Zerafet ile Na Geldi treni Zerafetiyle geldi kadın. <gülüyor> Böyle bir program yapsın ya. <gülüyor> <gülüyor> o gece yapıyorlar canım o programı. <gülüyor> tamam işte bizde sadece veriyor. sakalsız insanlar sundu. Terafetiyle <gülüyor> <gülüyor> geldi. Ondan sonra Nicole Kidman. Hey bahsetme o kadın. Hafif kilo mu almış Nicole Kidman? Hafif mi? O Acaba be... diye düşünüyorum. Şimdi asil, fotoğraflar bir asil bir kadın. O, o da asil bir kadın. <gülüyor> Keşke kırmızı ağırlığı biz sunsak. Çok asil. <gülüyor> Yarım saatlik programda 7500 defa asil deniyor. <gülüyor> Tek işim Hayır herkes. Ondan <gülüyor> sonra Anne Hathaway. Anne Sevmediğimiz sanatçı olan. Anne ağzını bir açmış. Oradan 4 tane Oscar fışkırmış. <gülüyor> diye. Alien gibi. Aldı mı bir şey Anne Hathaway? Aldı. aldı aldı bunu aldı. <gülüyor> ne alacak Anne <"En> Hathaway? <gülüyor> Modern sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tıpırası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Güzel bir salı sabahındayız neler oluyor neler bitiyor dünyada diye Günün gazetelerine bakıyoruz buyursunlar efendim Türkiye'de ve dünyada biliyorsunuz bir at rezaleti yaşanıyor At ete ah, yani, evet Pardon at rezaleti yaşanmıyor at rezaleti yaşanıyor Eee Artık rezalet mi diye mi bilmiyorum. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde ateti de yenen bir şey. Yani ayrıca satılan yani bir şey kasaplarda. Bazı ülkelerde rezaleti anlamamış olanlar da vardır. Yani. Ya gayet deyiz. Hani şey, şey de olmadığına göre belki de e, acaba... İngiltere'de tavuk rezaleti gibi bir şey. Evet, yani anladım. tam olmasa biz, da... Biz yani İngiltere'de valla. yemeklerden tavuk çıkmış deyince biz nasıl... E, ne olacak? Ne güzelmiş ne, Ya da. ne olacaktı diye. Ee, Avrupa'yı sarsan skandal İsveçli mobilya devini de vurdu isim veremiyoruz. At köftesi. At köftesi diye. Hani bari böyle. böyle yani alışverişimizi yaptık. Şimdi de güzelce köftelerimi diyelim. Sos almayayım. Alayım alayım biraz daha. At ha... köftesi miymiş o? At Vallahi... köftesiymiş. Ondan At da köftesiymiş. çıkmış. Çek Cumhuriyeti'ndeki mağazada satılan e, köftelerde e, açık bulunmuş yani. Şey yapmış. Kupaj böyle. Şarapta kupaj yapılır. Ette de bir kupaj var. Artık kupaj yasaklanıyor biliyorsunuz Türkiye'de. Türkiye'de de evet. Yani. 5 Mart'tan itibaren kupaj ete evet. salamda hayır deniyor. <gülüyor> Salam şey gibi. Ama orada çok tartışma Ben gereksiz bir şekilde onunla ilgili program izledim. İsterseniz. Bunu <gülüyor> biraz <gülüyor> ne, uzun anlatayım. Neymiş tartışma? Dedim. Söyle bakayım. Şimdi 5 parttan itibaren marketlerde bu satılamayacak. Tamam onu biliyoruz. Gerekiyor. onu biliyoruz. Marketler demiş ki kardeşim demiş üreticilere. Daha sonra satamayacağım. Bana artık bu tip şeylerle gelmeyin demiş. E, ben bu öbür öbür de demiş? Evet. Bu üreticiler kardeş bunlar Rafi Ömrü 6 ay biz ne yapacağız onlar demiş. Eee? <gülüyor> Böyle bir sıkıntı var ne yapılacağı bilinmiyor Şimdi adamların elinde kilolarca karışık Etten salamlar sosistler var Onu herhalde farklı fraksiyonlar olduğu için Ben mesela bu adam adam hikayeyi de... evde de anlatmaya <gülüyor> biraz, çalıştım Biraz sıkıcı değil bu hikayede Bu hikayede şey yok yani <gülüyor> Sonu yok <gülüyor> tabi şu anda. Bir, bir, bir. Hem bir sonu, sonu yok, yok. Hem, de, hem de pek bir gerilim Tepek yok diyorsun, 6, <gülüyor> ay, 6 ay 6 ay acaba çıkacak mı Yasa değişecek mi Lezilecek salamlar o zaman o o plak, mi Korsan CD'leri ezen silindir Hayvanat bahçeleri yaşadı Valla hayvanat bahçesi aslanlar böyle Hayır de iyi niyetli adamlar Koca koca salamları dairesin. yiyecek yani Niye? Çünkü ben bunu söylediğimde kardeşim de şey dedi ilk olarak Hayvanlara versinler dedim Ben dedim hayvanlara değil bize verecekler Tezgah altından falan diye düşündüm Almanya'da öyle bir milletvekili zaten o açıklamayı yaptı biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> ee, İyi yemek <gülüyor> dökülçeli kötü mide yırtılsın tipi bir şey mi dedi Almanca Milletvekili olmuş ki maalesef bu adam Şey dedi fakirlere verirsin o zaman atletiyle yapılan şeyler dedi bizim yani bizim şey değil kupaj etten bahsetmiyorum karışık dana tavuk et değil ama at eti dedi, e, dedi o zaman dedi fakire <gülüyor> hayvanlara verilmesinden herhalde bir adım ötesini mi görüyorsun ne yapıyor Hı. adam bilmiyorum da. aynı şey işte aynı aynı şey. Acaba bizim şimdi Avrupa'dan gelen müşterilerimiz var ya Evet. Hı -hı. Onlar arar mı at eti? Arar. Damak alışınca damak alışınca. Ya damak bu eti yürüyor, tamam yani... onlar şimdi düşün atın... ben böyle, şu bir, attan çıkan antrikotu hocam? düşün Of, of. Yani, at sırtını hayal at ediyorum sırtını, şu an. Yani, yani. Of, kaç tane tibon çıkar? Çok çıkar o kadar. <gülüyor> Birden fazla değil tam bir. Valla köfteler İsveç'te üretilip İngiltere, istansız. Hollanda, İtalya, Yunanistan 13 ülkeye gönderilmiş. Aralarında bakayım Türkiye var mı? Hmm, Türkiye ise köftelerin yerli etle burada imar edildiğini duyurdu. Ama da olabilir demiş. <gülüyor> yani bir köfte şey vardı. Şimdi bak o köfte kuyruğu. Vallahi. Ben sana söyleyeyim yarısından aza indi. Hemen yansır mı acaba o ya? Hemencik oracıkla yansımış o kadar. Ya bir de bu bu kadar at nasıl bulunuyor? Nerede bulunuyor? Nasıl? İşte dedim ya Romanya'da mı Bulgaristan'da mı ne tedavülden kaldırıldı bir Tedaviden at. Tedavülden kaldırılan atlar mı var? Ya işte tabii, yani tabii. böyle sektörden kaldırıldılar. Taşımacılıktan Taşımacılık... falan kaldırılınca boşa çıktı o atlar. Ne at yapacağız bu kadar atı? Emekliliklerini istediler birinci derecede gelmiş. E at beslemek de tabii kolay bir şey değil. At beslemek pahalı Ha önce yayınımızda konuştuğumuz üzere atı olan dinleyiciler konusunda... ...pek çok dinleyicimizde at beslemenin ne kadar pahalı olduğunu... ...at yani. ucuz aslında o kadar... ...atla deve dedikleri şey o değil yani... ...deve atla daha de... pahalı... Deve ...atla devedeki <gülüyor> lafın... Şey, at, devede. ...at ucuz da at hangi at... Yani. yani hangi? ...at var, at var falan... ...bunu yani no... uzatarak söylersem daha çok ikna olursam... At var, ...at var... ...at var... ...yani şöyle şimdi normal sıradan zamanında yarışmış bir at... <gülüyor> ...bari bir at ver... ...Egeciğim... ...atın bir adını, bir adını bir verdim... ...bu kadar atın adını verdim bir at ver... Ee, Hah, o oh. burada yeri gelmişken, <gülüyor> valla iştaha geldim gelmedi. <gülüyor> Birer salata almazdım istiyorduk güzel. Ama bahçe salatası, ama bahçe salatası. Ne zamandır almıyoruz hep ondan oluyor bunlar. Demek ki bu geçici bir dönem ya, geçici yani at dönemi mi? Evet, o eldeki atlar herhalde roman, roman atlar. Sonsuzluğa kadar. kadar olacak hali yok. Yani at, atları da besleyebiliriz aslında imkanım olsa yerim olsa vallahi beni besleyeceğim ya ciddi söylüyorum samimi söylüyorum. Hangi ya. atlardan bahsediyorsun Fahit? Normal hmm. yani bir yarışıp ne olacak bin lira iki bin liraya güzel bir at alırsın ondan sonra yani bir kış sezonunda birazcık zorluk çekersin evde çünkü onun tuvalet alışkanlığı ev biraz zor. Bir alışkanlığı da var onun yani <gülüyor> patır patır onu acıkla bırakma diye. Ya oracıkta bırakma hakikaten hiçbir hayvanda yok. Yani köpek bile biraz hareket hareket sağ sola gidiyor, evet. bir şey yapıyor. Kedi desen zaten... Bu kadar işini ciddi yapan hayvan Galiba ya? Galiba gergedanda da var o ya. Gergedan mı? Hmm. Ben bir tek şey de hipopotamda Hipopotam, gördüm. Hipopotamda. Hipopotamda da apayrı bir özellik var. Yediği kaba, böyle bir de arkada o kuyruk sallayarak parçaları ayırma ne demek? Ama o çok şey uzun çünkü... Çok işe yarıyor, hayır. Uzun çünkü o hipopotamın şeyi... Uzun olduğu için yani hem yürüyor hem yani... Ya yani bu hayvan yeterli muhabbeti hayvan, hayvan muhabbeti diyelim isterseniz. Hayvan muhabbetinde ben tahsil değil. Hayvan muhabbetini tabii ki konuşalım. Bu başka bir muhabbet. Doğru söylüyorum İşte oradan oraya nasıl. Mesela var? kedi videolarından bahsedebiliriz. Vahşiye doğadan bahsedebiliriz ama yani lütfen kuyruklarla yapılan, kuyruklarla yaptığınız ilginç Keşke bir hayvan olsaydık. Herkes hayvan ya doğrusu böyle çizgi filmlerde konuşan hayvanlar oluyor ya. Günaydın kaç ya böyle... ben bunu bir yazmak istiyorum. Bilmiyorum. 25. 3 Şubat stüdyoya toplandığımızda. 3'de de köpek de. değil de mesela hı hı. birimiz köpek birimiz maymun birimiz böyle kuş olsaydık falan Disney hı hı. çizgi filmi gibi. Hı hı. Ne güzel konular konuşurduk dinleyicilerimizde. Hiç avlandınız mı? Hiç besinize avcı düştün mesela. Dinleyicilerimiz insan mı olacak yoksa herkes? Tüm Kompi... dünya herkes değil hayvan hayvan. Ya. Ondan sonra mesela işte bir ayı ayrıca. Merhaba ben ayıyım falan. Evet. Tiplemesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Merhaba ben ayıyım. <gülüyor> i̇şte, ayı av sezonu açıldı <gülüyor> canımız çok sakın. Ben orada ayı, ayıdan değil de maymundan korkarım ya. Maymunda bir şey yapabilir. Bir aşağılayabilir diğer hayvandır bu tip, bu tip Ağaca falan da çıkıyor ya o. Yukarıdan yukarıdan. Sonuçta yani en çok hareketi ben yapıyorum sonuçta falan <gülüyor> diye. Öyle bir, öyle bir şeye girebilir yani. Korkarım abi ben öyle şeyden. Baymunlar cehennemini izledik bu arada, ee, yani oradan biliyoruz yani. Angela Merkel <gülüyor> geldi biliyorsunuz <gülüyor> da. Angele Merkel Bir evet, ona Bilmiyorum. geçelim. Bir bakamadık. Bir e, tim kuruldu biliyorsunuz Başbakanlıkta. Onu Hı -hı. Biliyor musunuz? Ne timi? Basın timi? Ba Şemsiyet timi. Ha Şemsiyet timi tamam o fix. O hazır. Şemsiyet Esas duruş. O, vallahi öyle. Şemsiye aç. aç. Kapat. Benki kapanmıyor efendim. Geçen hafta mı? <gülüyor> Şemsiye <gülüyor> açılacak. Aç. Geçen hafta biliyorsunuz bir Libya Başbakanı... E, bir Ali, Ali Zeydan ziyaret <gülüyor> sırasında. Çok güzelmiş ya. Bir Libya Başbakanı. Bir Bolivya gibi. Ya, hayır, bir Libya Başbakanı, bir Annemut Başbakanı, bir de İngiliz Başbakanı. Uçağa binmişler. Trenle Sekti Tren mi? Tren mi? Uçak mı, tren mi? Uçakta çok espri yok. Da. Uçakta Trenli olur mu? Çıkıp... Esas uçakta atlayacaklar biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne diyerek atlayacaklar? Orada bir espri var. Tren'de ne olacak? <gülüyor> Trendini, sonraki, trendin ne oluyor. Bir sonraki. Bir sonraki. O, iç, o ayran vermiş içmemiş. Öteki ayranı şöyle diyerek içmiş. <gülüyor> Falan mı? <gülüyor> böyle de ee demiş. Eee <gülüyor> demiş. <gülüyor> <gülüyor> böyle pükkalar olsun. Boşlukları doldur. O bir şey yapmış bunu demiş. O bir şey demiş. Übüzü de eee demiş. E tabi romancılık <gülüyor> anlayışında var ya böyleyse böyle böyleyse 24. sayfadan devam et. Kimin laf sokmasını istiyorsanız o eee so ee demiş. Ee demiş. Şemsiyetimi e, bu sefer dinlendi çünkü geçen hafta Libya Başbakanı geldiği zaman yağmur, bari, yağmış, yağmur yağmıştı sabahtan tören saatine kadar e, kenarda beklemişti şemsiyetimi nedir şemsiyetimi havanın kötü olduğu günlerde düzenlenecek resmi karşılama törenleri için şemsiye açmak için kurulan ekip. 3, 6, 9, 10 kişiden. mütahrik mi bu? Mütahrik, mütahrik. Yani yoksa şemsiyelerden bir koridor yapıyorlar. Hayır hayır. Ayrıca hepsinin cebinde şey, ya da orasında şem burasında şemsiyeler. Pol Makkartli şemsiyesi mi var? Yoksa e, bildiğimiz böyle daha Yok, insani abi. şemsiyeler. Ringo Star. <gülüyor> mesela Pol Makkartli <McCartney> şemsiyesi bizim <gülüyor> hani aşağı Birey bahçeye şemsiyesi. koysam bahçeye iki tanesiyle yine kapatırsın. Öyle söyleyeyim sana. İngiliz tipi diyorsun. Ha bunlar kişi... tipi değil. Bir tek Pol Makkartli'de gördüm. İngiliz'de deneyim. Tek tek de kişilere deneyim. mi şemsiyesi istiyorlar. Bence şey de olabilirdi. Şemsiye hani nasıl kılıçtan koridor yapılır? Onun gibi flaflaflafla diye şemsiyeleri açsalar oradan geçse. Ama şemsiye geçsem. teknolojisi öyle şey değil. Çatmaya uygun bir teknoloji değil. Doğru. Doğru. Çatılamayan şemsiyeler. Çatılamaya teknolojiler konuşalım bugün de. Yani şemsiye teknolojisi yapmak istiyorum. Hatta projenin için başla. Öbür yani iki şemsiye birleşince tam şemsiye oluyor. Tam şemsiye. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Hadi bu saati de böyle kapadık. Ya ne istirahatler mi bu tabii. İstirahatler, yatıştılar. Öngene merkeze geldi. Hava şurup. Ee, o yüzden Kapadokya'ya hayran kalmış. Ee, onu da ben okudum gözetlilerde. Onu da söylemeden geçtim. Evet. Ankara'da mı? Bakayım. Değil. Bu Ankara'da acaba reklamları gördüm. görüyor mudur? Her tarafta hoş geldiniz ilanları var ya. Aa, hiç görmedim ben. Ben görmediğime göre o hiç görmemiştir. Hava Senin Almancan yok oluyor. ama Almanca anlamamış. Aa doğru. Willkommen yazıyor. Willkommen dediği bu come kararı gibi mi? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat seferlerle. Espriler, şakalar hepsi bunlar. Buyursunlar efendim. Ben yazmam, yazdırırım demeyenlerin programı. Modern Sabahlar nasıl? Yıllardır aradığımız sloganı az önce buldum. Çok emin değilim. Ben yazmam, yazdırırım demeyen demeyen demeyenlerin <gülüyor> programı. Hmm. Yazar, <gülüyor> Ben yazarım diyenlerin. Yani herkesin programı anlamında. <gülüyor> 7'den 70'e. O saatte radyo dinleyen herkesin. En iyi erkek oyuncu Oscar'ını 3 kez alan Ay. tek adam Delil Delil onu Yok muyuz evet, başka? Yokmuş, şatkan oldu yani. Ee, şatkan olmuş. Ondan sonra Hayır, bakayım. <gülüyor> ben <gülüyor> konu kapansın diye şey oldum. Ondan sonra e, tutmayın fahirmi diyor Kenan Bey. <gülüyor> Burada Fahir'i küçük geniş diyor. Küçük genişte olarak kullanmış galiba. Tutmayın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küçük geniş. Ondan sonra at muhabbeti demiş Irbak Hanım Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi özledik. At <gülüyor> O ne? Ondan sonra güzel şeyler yazmış. Ondan sonra biraz daha öpürdetmeden etmeden içer misiniz kahvenizi diyor. Bak Kaydet böyle içiyor. İçindeki alt benlik. Bak bak e Twitter'da. kahvemiz bu tamam mı? Önce sen höpürt yanlış et. Senin dudakların ince. Benim dudaklarım mı ince? Affedersin bendeki alt kimse kimsede yok. Ben bugünün tarihini <gülüyor> bir kere daha yazmak zorundayım. Demin yanlış yazmışım zaten 26 diye. Ben de 26. Ben de onu yanlış da düzeltir misiniz? 26'sı diye. Bunu da yazmak zorundayım fal. Bir daha söyler misin? Benim, bendeki. <gülüyor> Bende bendeki alt dudak kimse de yok. Bendeki. Alt dudak. Hemen Ege'nin biraz önce ettiği lafın altını düzür bunu. Ben Benimki sana, neydi ya? Alt dudak. Benim lafım neydi? Senin dudakların ince ki. <gülüyor> yani ben bunun üstüne... Et. Sen <gülüyor> diyalog halinde mi yazıyorsun yoksa... Yok araya, araya çizgi, çizgi çekiyorum. Diyalog değil. Arada çizgi var. Bu ikisinin Bu böyle içi bak. Bak bu içerken soğutmaya çalışıyor. Halbüs'i... İçerken i̇ç, soğutmayanlar iç, programı. Ya, hayır. <gülüyor> Halbüs'i yapman gereken iç, iç, içmeden önce şunu hafifçe... Dışarı geleceksin. <gülüyor> ne kadar güzel. Özel yani <gülüyor> Altuğ Dağlı üfledi. Fayda. Tek ispirip <gülüyor> üflemen miymiş ya? Hayır. İki o... buçuk saattir seni dinliyoruz Kavuracağız <gülüyor> diye. Hayır şu saçma ada... sapan bir şey söyledin nasıl ya. Çok saçma üzülen. sapan. Ne <gülüyor> yapıyorsun? Üflüyorsun sadece. Şunu yapacak. E bu da çekerken üfürüntüyor. Çekerken üfürüntü benim programım. Niye sabahlar? benim programım olmuyor o zaman program? <gülüyor> i̇şte hep senin program dışı program. Her söylediğin hatta <gülüyor> program dışı kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Şu. Hiç, hiç bakayım. Fahir sen de öpürd biraz. <gülüyor> Aa, bir kafana hayır. uzak oldun için duymuyor. Ya bir müsaade edin de ben bir içeyim. Tamam, bir müsaade bir Ne üşlüyorum, ne öpürd etiyorum. Bakın, Fahir ben içerken <gülüyor> ben sen niye içiyorsun? Sana, Sana yapayım dedim Yol ya. çalıyorsun ya. Bir yanlış anlaşıldı. Tamam, bir dakika, bak, dur. ben de yapmıyorum. Tamam bırakın siz şeyleri. Tamam ben şu anda içiyorum. Bakın, bakın dikkat edin. Bardak tam ağzımın kenarında şu anda e, geliyor. Çok güzel işte. Hiç geldi mi? Nasıl geldi mi? Vallahi nasıl nasıl işte. geldi mi? Ya baya bir geldi yani. Bana biraz geldi gibi geldi. Benim kulaklığım sonuna kadar çık hiç gelmedim. Yani şimdi ben takdiri dinleyicilere bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nihayet lafı da <gülüyor> Takdiri dinleyicilerimize bırakıyorum. Ay. Ay. Sabiha Gökçen'de operasyon rezaleti. Ne olmuş Sabiha Gökçen'de? İstanbul polisi ihbar üzerine dün Türkmenistan'a gitmek üzere olan bir uçağa operasyon yaptı. Bir inşaat firmasının gümreye boş para kasası olarak beyan ettiği kasaların içinden boş çıkmamış. Altın çıkmış. Bir buçuk ton. Ee, bir buçuk ton altın mı? Vallahi. Bir buçuk ton mu? 50'şer detten 38 kutu e, dondurulmuş. Oh. Aman dondurulmuş ne ya? İçine konulmuş. <gülüyor> Vallahi dondurulmuş altın diye bir konsepte çok güzel. <gülüyor> dondurulmuş altın da olur. Yalnız bir saniye Fahir bir daha söyler misin? 38 paketten. Bu, 38 paket 50'şer kilodan. Tarihlerin altına yaslama olur değil mi? Olur 38. 380 çarpı e 5 38 paketten kaç kilogram paket? 50'şer paket şey 50'şer adetten 38 50'şer kilo 100 g. aman hayır ya <gülüyor> ya bazı dinleyicilerimiz herhalde bizi uzun zamanda takip ben bunu 50'şer paketmiş ben bunu pa 50'şer kilo kilo diye hesapladım her şey oturuyordur yani bu Fahir bir, akıllı da bir adam yazıyor niye 9 yılda bitirdi bu ha, matematik bölümü Fahir bir söyler soruyu anlamamaktan elindeki 50, rakamları rakamları söylüyor ama birimleriyle tamam 50'şer adet 50'şer adet. Evet. 38 kutu kutu içine konmuş. 100'er gramlık 38 kutu. 100'er gram. Evet. Toplamda 190 kilo kalıp ye getirilmiş. 190 kilo mu? Vallahi aslında toplam zaten verilmiş. Bu diğer rakamlar kutu, Hayır, külçe, kutu sayısı külçe, pakette şey kutuda bulunan şey sayısı. ve külçe gır... şeyini hesaplamaya çalışıyordum da yüzler gram oldu demin misin? Fotoğrafta er idi çünkü Foto, Fotoğraf ama canım onu şey buluyor ne yapsın adamlar orada çekmiyor. Gazeteci mi oluyor? Gazeteci oradan doğru e, şeyden bakıp buluyor. 17 milyon 480 bin lira olduğu öğrenildi. Altınları gönderen firmanın ooo neler neler neler. Ne yapıyor bu altınlar ya? Nere oluyor? ya, ne, ne, ne, yani, ya ne oluyor? Ya arkadaşlar gidiyormuş ya. Ne bileyim kaçak? altın işte. Nereye gidiyordur hakikaten? Hazineye mi devrediliyor? Türkmenistan'dan mı geliyormuş gidiyormuş? Gidiyormuş. gidiyormuş. Gidiyormuştu. Neredeyse 17 milyonu da altınlar. Gitti altınçıklar gitti. Neyse yapacak bir şey yok. E, Türkmenistan'da altınları bekleyene kim telefon etti acaba? Abi senin altınlar gümrüğe takıldı. Peki bir şey diyeceğim. Bunu ekstra bagaj parası falan alıyorlar değil mi? 190 kilo velevki geçirdi mesela. Hı, tabii. Verdi o şeye o. Hanımefendiye verdi mesela. Neredeyse, Onu şey, neye neye koyup veriyor? Neye? Valizlere mi? Valizlere böldüreceğin işte. Dört valiz mi o diyor. Kasalara koymuş işte. Bunlar boş kasalara koymuş. Kasa götürüyor. Katalara ha, demiş ben ya. Katalara koyuyorum ben. Yani. E, Hayır biz de anlamadık yalnız. Boş kasalara koyuyorlarmış işte. Boş kasa para kasası gönderiyorlar. Hazır boş gitmesin. Boş Bunu açar mısınız beyefendi? Gönderiyor. Özel uçakla mı Açmayayım hiç zaten o şey. Boş. Yani demiş, boş. Özel uçakla mı falan no, Kargo. Kargo şey. var yani. ya uçaklar? Yani bildiğimiz o bagaj kısmı. Tabii ki yolcu değil tarifeli maksyon. uçak. Yolcu giderken yanında iki tane kasaya Bak gitme. Oktay Zihniyet nasıl işte Konya'dan paketi koyup Ankara'ya gönderen adam var ya otobüs terminalinde. Aha bu adam. Niye ne ha. alakası var anlamadım ben. Bir de kargo şirketini çağırıyorsun kargo uçakları var ya hiç yolcu mu olcu değil genel kargo takılıyoruz. Diye. İşte ha kargo, kadar, uçağıyla. kargo uçağıyla. Kargo uçağına. Evet. Kargo çağırdım ki Faris ben dedim adam Türkmenistan'a giderken yanında 190 kiloda adamliif inşaat firması koca inşaat firması boş para kasası gönder göndererek demiş ne gönderebiliriz bunu boş gönderebilir. para kasası gönder ama <gülüyor> gitmez tabi boş da bir şey gitmez biz <gülüyor> gitme abi demiş adetlerimizde boş göndermek var tabii mı doğru, neyle o geldi dolu kasa o. gelmiş para gelmiş onu boş, göndermiş, onu boş göndermiş, Can altından göndereceğim ben vallahi Türkmenistan'daki adamı düşünüyorum şu anla dertli dertli. Niye? Çarş çarşamba günü gelecek altınlar. Çarşamba günü altınları alacağız orada falan diye düşünürken bir telefon. Abi ee, şöyle oldu şimdi. Ee, şöyle diyeyim Hasan Bey diye açıkladılar mı? Hasan abi senin altınlar yakalandı abi. Ne oldu altınlar şimdi şey mi? Altınlar dağıtıldı evet, herhalde. Sevgi dinleyiciler. Yok belki el koymuyormuşlardır. Nasıl? Yani yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılmasının bir cezası vardır da. Adama şey demiyorlar sen bunları kesin çaldın. Can, onu cezası da atıyorum. İşte altının değeri kadar. E ne oldu? El koymuş oldun yani, bir nevi. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun Can. gördünüz mü en son? Ay, en son oynarken mı? nasıl oynamış ya, şeyde Çeçenistan'da. Fransa'daki... O hala Rusya'da takılıyor değil mi? Şimdi onun bütün i̇şte şimdi de, bütün Çeçenistan... de kaçtı. Bak. Fransa'daki vergilere sinirlenip bir özet geçelim de. Hı hı. E, vergileri sinirlenip Rusya'ya akın eden Cerah diyor. Oradan da... E, Rusya'da akın etmedi yanlış bilgi vermeyelim. Rus Putin, vatandaşına geçti. Ya, ama Putin şey yaptı. Yeah, Bebeğim sen, sen ya üzülme gel. Yani senin de devlet başkanı arkadaşın olsa. E, tamam, zamanında işte uzanlarında arkadaşı biliyorsun şeydi. Kral. Ne kralıydı? Ürdün kralıydı. Kral yani Kral hala kralı Ürdün kralı da... Ürdünlük öyle. Kral arkadaşın olsun, efendim başkan arkadaşın olsun. Onlar işlerini hallederler yani. Bir pasaportun lafı mı olur aramızda? Çeçenistan Devlet Başkanı ile beraber e, bir yemekte bir araya gelmişler. Çok da samimiler. Çeçenistan'dan da fahri vatandaşlık verilmiş kendisine. Burada film çekmek istiyorum demiş. Diye bir şey, başka sartalım. bir şey yok <gülüyor> Hemen o <onun> karşılığında <gülüyor> At çiftliği kurmayın Canlı balık çiftliği Vatandaşlık ve 5 odalı bir villa verilmiş 5 odalı villa neydi? nasıl oluyor ya i̇şte, 5 e, artı bir diye Aşağıda salon artı mutfak bir Biraz az mi 5 oda ya villa Yukarıda 4 odak Biles... Kaç tane konu olacaktın? O da var tabi yani, doğru ama Zaten yeni adam orada yani Herkes zaten misafir Sonra hızını alamayan Cerer Depar diyor Lezginka oynamış Tutmayın Cerer Depar diyor demişler <gülüyor> Tutmayın küçük. Sefer diyor. <gülüyor> İsterseniz biraz reklamlarla coşalım. Hemen ardından da takılalım. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 9.50 oldu saatimiz. Oktay Demirci'nin Sigorta tiklemesini dinlemek için en uygun dakikadardayız efendim. Ya o, onun için ama şey sesim şey değil yani. Hadi ya, yani. Sen ya, onu yapa yapa sesini öyle mi kısın aslında ya? Aslında ondan olabilir ya. Çok güzel bir adam bulmuştum ben sigortacı. Nasıl? Yani ne sigortacıydı? Ha, şey, Laf anlamayan sigortacı mıydı? Bilmiyorum genel sigortacı. Can sıkan sigortacı mı? <gülüyor> öyle bir şey. Ama şu anda şey yapamam. Yani Aracınızın trafik sigortası sonlanmış Oktay Bey. Arzu ederseniz kredi kartınızın numarasıyla tekrar... O, o, o tipleri mi? Hayır, aynısını yapıyorsun benim yaptığım. <gülüyor> o, <Yani, gülüyor> o mu? Valla Yıldız Tilbe taklidi yapan... ...Yeteneksizsinizdeki çocuğun taklidini ne yapan... Onun oktay onun bir... Sefa, Sefa, Sefa. Sefa, Sefa. Onun taklidi yapan Oktay Demirci'den bir adım öteye geçtin estağfurullah, yani. Estağfurullah, estağfurullah. Çünkü sevgi dinleyiciler... ...Oktay Demirci'nin ne taklidinin yapılabileceğini gösterdi. Bu da bize en güzel ders oldu. Çok teşekkür ederim. Of! Of! Mama! Mama mı? Akşam Gazetesi'nin bu manşetinin herhalde başlığını vermeden bugün programın biteceğini düşünmüyordunuz. Of Obama, mı? Obama ile ilgili Aha. haber. Amerika'daki basın kuruluşlarının Beyaz Saray çıkışıymış bu. <gülüyor> Bir muhabirin Obama barak... of mu dedirtti. Yok. Bir muhabirin Obama'nın gezisine katılmasının 3000 dolara patladığını söyleyen yöneticiler resti çekmiş. Masraf çok, haber yok. Bundan sonra bundan ıı, sonra sana muhabir falan yok. Takibi başkanın takibi çok bağlamış. Ne takibi var ya başkan. Hayır, başkan oraya gitti, görüşmelerde bulundu. 100 kişilik gazeteci ordusuyla indirme ne yaptı. Ne yapıyor ki? 3000 dolar nereye gidiyor yani? O, şey uçak mi oluyor? girdi geldi yaptı evet Obama için paraları hazırlayalım diye şey mi oluyor? E uçak parasını İleri, kim Clinton? veriyor? Kim veriyor? Gazeteci veriyor, gazeteci veriyor, gazeteci veriyor. Git gel bak adam bir e, geziye çıktı, bakan... yurt içi gezisine çıktı, 10 tane yere gitti. Başbakan uçağında gazeteciler oluyor ya, onlar ayrıca para veriyor mu? Vermiyor tabii değil mi? Bizde uygulama Türkiye'de. galiba selbest. Selbest. Tabiiyse orada davet üzerine gidiliyor galiba ama davet edilmiyorsa ben de dakalayayım diyorsa o zaman herkes kumayasında kendi getiriyor. Dakalayayım diyen gazeteciler. Başkanın hafta sonu gerçekleştirecek Florida gezisini takip edecek bir muhabirin Obama olan başkanın bir muhabirin kuruma 3300 dolar. Bence biraz fazla taksi fişi yazmış bu adam. Valla, sonuçta ne hani orada bir tane golf şeyinde Hava çok güzel diyen yani Obama'nın fotoğrafından başka bu Obama gidiyor orada golf oynuyor. Sen onu fotoğraflıyorsun geliyorsun. Ne kadar bu fotoğraf? 3.300 dolar. Pardon da çok özür dilerim. Yani gel bana ben sana 50 dolara bu işi bağlayayım. Bu rakamın içinde yol konaklama ve yemek fidarı var. Yok harcırağı diye bir şey yok ya kazıtıcı. Nasıl harcırağı? Normal bir şeyini alıyor işte. Ya harcırağı mı? Görev dışı mesela şey New, dışı York. Görev. New York. Şey New York Ya da pardon New York Post. Öyle değil. New York Post'tasında o yani çalışan güzel bir adam. şeyinde ismi değişmiş. Harold Tribune'un ismi değişmiş. Oradan evet. Harold Tribune'un ismi ha, değişmiş. Onu, onu ha, evet, evet. Bildiğin için böyle dedin. Doğru söyledin. Vallahi Tiger Woods'la yaptığı golf maçından görüntü alınmasına izin verilmeyince son nokta olmuş bu. Zaten da fotoğrafta alamıyoruz. Zaten fotoğrafta Hı. alamıyoruz demişler. Bardağı taşınan son nokta olmuş bu. Beyaz Saray Muhabirleri Birliği Hı. dilekçe vererek istifalarını sunmuşlar. Dile getirmişler. Neyse bu bir. Aha. Teşekkürler. Teşekkürler lütfen. Kayıp kıta bulundu. O zaman hemen bunun şeyini yapalım. Ee... Ee, ön, i̇lk haber olarak onu verseydik ya. Kayıp kıta bulundu ama eski. Hangisi Mu mu Atlantis mi? Mu değil Moriata. Necati Aa, yeni adamı. Maurita bulundu mu? Maurita bulundu Hadi ya. gözümüz aydın ya. Sekz... Nerede bulunmuş? 80 mi yıl, yıl önce bıraktığımız yerde bulunmuş. Yani işte neyi nereye koyduğunu. Mavrita, işte... bilgimiz... Ben de evde de aynı şey oluyor. Neyi nereye koyduğunu unutmayacaksın. Yalnız, Bir yere, not alacaksın. <gülüyor> Bak Maurita şarkısını söylüyor. <gülüyor> 80 milyon yıl önce Hint okyanusunun derinliklerine gömüldüğü sanılan bir kıtaya ait parçalar bulundu. Şöyle şöyle iki parça bulunmuş. Hint okyanusunda bulunmuş. Hint okyanusunda şöyle şöyle iki parça ya. bulunmuş. Ee, kıtaların birbirinden ayrılması sürecinde ki bu bir süreç noktasında diyelim buna. Kıtaların birbirinden ayrılması noktasında dev dalgaların altında kalarak okyanusun derinliklerine gömüldüğü sanılan kayıp kıtaya maurete adı verildi. Zaten Maurita değil mi ya? Ya sonra tamam. da bulununca ne olsun ne olsun... ...Maurita'da bana biraz şey geliyor... ...sanki bunlar böyle hani bir... ...bir şeyin etkisindeyken böyle bir şey yapmışlar... ...bunun adı ne olsun falan filan diye öyle Ama bir... Aynen yani, öyle yani ne yapacağız bunu demişler... ...bırak kalsın demiş 80 milyon... Kimin şey, şimdi o ada? O, o kıta. Bulanımdır. Adedi. Tabii canım kıta bulanımdır. Bulanımdır Mesela, kimin yani? Dünyada öyle bir kıta bulacak olsa kimse odur yani. Kim bulduysa ilk çıkan kimse... Şu yani ekip, ekip kimden oluşuyor? Ne, ne, hangi ülkeden? Roger ekip? var. Teknenin kaptanı. Hangi ülkedenmiş? belli mi ekip? Ekip belli değil. Ekip. İngiliz, İngiliz vardır kesin. Adını vermek istemeyen bir ekip burada. Menşe'lerini de vermemişler. Ee, kayıp kıtayı ne yapacağız? İşte bulduk adını koyduk. Devam edelim. Haydi demişler rotalarını e değiştirelim. Çıkarmacağı bir şey yok. Di Yerinde dibinde yerin suyun, suyun dibinde. biraz dibinde. Neden batmış peki? Onun 80 hakkında... milyon yıl önce mi batmış? Ya, 80 milyon önce yani. orada insan da yoktu yani onun batmasını... Nasıl batmosunu... yoktu canım nereden biliyorsun olmadığını? Ya şimdi benim bildiğim, Pardon sen şimdi... 12 ula... milyon yıl kadar gidip... önce böyle anca sendeleyerek bir ayak Ay'a gidildiğine de inanmıyorsundur o zaman. <gülüyor> bu bu, bu aradaki ya. sessizlik bağlamak için <gülüyor> gerekliydi bize. Ama başarısız Ben bir, bir süre takdirdim Mesela... ve haklı olmasına karar verdim Farid. 80 milyon, milyon... Bana şunu diyor musun? 80 milyon yıl önce... İnsan Hı -hı. diye bir şey yok muydu diye biliyor musun bana? Bunu açık yüreklilikle. De. Yani vardı tabii de adam gibi adam yoktu. Yani ben Ya yani tabi... çünkü herkes riyakardı. Herkes, herkes yalan, yalancıydı. Tabii ki herkes nalıncı gibi kendine yontuyordu ki 80 milyon yıl önceden yine nalıncılar vardı. <gülüyor> nalıncılar çarşısı varmış o kutlukların kutudan. <gülüyor> eski eski şeyler Böyle, var. Orada din <gülüyor> jeolojik izler de hep kendilerine yonttuklarını <gülüyor> ortaya, ortaya çekmişler. <gülüyor> Çünkü orada böyle aletler varmış hep kendine doğru yöntü. <gülüyor> Çünkü öbür tarafı yok kesmiyor. Ama kendine doğru çok güzel kesiyor. Hep bunlar yaşanmış hadiseler. 80 milyon yıl önce de vardı Oktay. Bir şey sorabilir miyim? Oktay sor. Çok güzel bilgiler aldım sizleri dinlerken. Kendine doğru dediğin bir şey anlamadım. Kendine doğru dediğin taraf. Beri taraf mı? <gülüyor> Aynen beri taraf. Bak şu. Mesela nalımı koydum. Birer öne doğru Ö nalıncı nalın, nalın var ya nalın tamam nalın. evet nalını koydun nalın, nalın yapacaksın mi? blok halde koydun fış fış nalıncı fış it. nalıncının keseri fışıt ne yapıyorum şu anda kendime Kendine doğru kendi doğru yontuyorsun abi yani ne yaptım şu beri anda beni tarafa yontuyorsun evet. beni tarafa yonttum anladım şimdi gösterince anladım ya. teşekkür ederim o En son yayı da çok sevdim bir başka keser örneği verelim mesela beri, öteye yontan öteye yontan mesela oduncu keseri mesela şey var ya nasıl yani? ben bir saniye ben yine anlamadım Bak mesela öbür tarafa doğru iki tarafta da yapabilirsin. Bak şey yapıyorum şu anda. Hış, hış. Ne yaptın mı Okta Buraya bak buraya bak sana anlatıyorum. Tamam evet dinliyorum ben. <gülüyor> Öte tarafa doğru yontuyorsun. Yani ne yaptım? Öte tarafa Öteledi. doğru öteledim. Nalın ne nalın? Ya nalın işte bir diğer ayak... tahta takunya gibi bir şey. O, yok daha zarifi benim bildiğim. Lalin diye geçer. <gülüyor> Çarpık ağızlarda lalın diye söylüyor. Nalıncı da onu yapan adam mı? Nalıncı da onun adamı yani. Onu yapan adam mı? Nalıncı. Yapan... Esas işi o değil tabii. Ek <gülüyor> <İlk> kişi olarak. Ek <gülüyor> kişi mi? Esasında onların atölyesi vardı sitelerde. Aslında demirciyim ama nalıncılıkta yapıyorum. Peki yani. nalıncı onun keseri ne? Nalıncı keseri. Baya bildiğimiz keser. aparatlarından bir tanesi. Keser sesi keser sesi. Onun çok güzel bir şeyi var. o. Keser sesi keser sesi. Ustadan nalıncıdan gelen keser sesi. Eser sesi. Evet bunlar hep yaşanmış hadiseler oldu. Evet. Müsaadenizle ben bir Bir, hap, bir bölüm dört konu adlı köşemizi sonuna geldik. Sonuna artık. geldik son şarkıya da geldik artık. Aha, son şarkımız ne olacak bugün? Son Güzel şarkı. bir şey seçelim. Hayır bu mi? arada senin moralini bozmak istemem ama e, Ezogin hikayeler ne oldu? Bize unutturmaya mı çalışıyorsunuz diye ee, sorular da, geliyor. Tabii ki unutturulmadık unutturmayacağız da. Cumartesi günü benim çağlar Sanatlar Merkezi'nde gösterim var ya biletleri my bilette satılıyor. Öyle mi? Tabii ondan sonra Ezogel'in hikayeleri gündeme getirmeye karar verdi Fahir. Çünkü Heh. projesinin önüne geçmek istemedim Ege'nin yoksa... Çünkü bana dedi ki Ege dedi efendim dedim bu Cumartesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde senin gösterin var mı? Dedi, var abi dedim. Nerede satılıyor biletleri? May Billet'te de dedim. ha dedi gitti. Ben sonradan öğreniyorum. Meğer onu şeyden sormuş. Yoksa zannettim. Benim hmm. gösterimin Cumartesi günü... Sen ne dedin biletten nerede satılıyor deyince? Ben hemen şak diye cevabı yapıştırdım. dedim dedin? My dedim. MyBilet hmm. demedim. Bilet X dedim ya. Yanlış demişim. O <gülüyor> zaman onu düzelteyim ya. Bilet X dedim. <gülüyor> sen ondan iyi. bilet bulamadın. Ya eve, ben evet ben de giriyorum giriyorum. Başka yere, yere gitti. Bilet ya. Bilet, bilet X. X e gidecektim. Tamam. O neyse aramızdaki artık şeyde. Gusumet de sona erdi. Çünkü yalancı durumuna düşmüş oldum sevgili dinleyiciler. Yalancı keseri. İsterseniz kimin haklı olduğuna bakmak için. Ee, my, şey X'e bugün gidin. Ve orada benim haklı olduğunu göreceksin. Vallahi diye. ben öyle bir şey açacağım. MyBiletics diye bir şey açacağım. Durup dururken kendi kendine haklı çıkan adam. <gülüyor> yıkayacağım. Şu güzel şarkıyı da dinleyelim. Zevki'yi dinleyeceğiz. Ziyan etmeyelim. Yarın sabah yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz Black Keys'le. Bir gün mükemmel bir gün olacak.